Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selam ala mella nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, İmam Siri rahmetullahi aleyhin bir aşk abidesi olarak kaleme aldığı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetin anlatmış olduğu kasidesini okumaya, anlamaya devam ediyoruz. Bu otuz 2. dersimiz oldu kasideyi bürde üzerine aşkı efendimiz Aleyhisselam'a muhabbeti bir mümin hangi bağlamda ele alacak efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yakınlığı nasıl olacak İmam Busiri rahmetullahi aleyh onu anlatıyor Dervişlik hırkayla olmaz diyorlar Yanık bir yürekle bir mümin derviş olabilir, demiri ateşin içine koyarlar, erir, o zaman demire şekil verirler. Bir yürek de aşk ateşinde yanmadan şekil bulmaz. Yani zahire baktığınız zaman elbette Müslümanın kıyafeti Müslüman olmayandan farklıdır. Farklı giyinir Müslüman. Ama mesele sadece kıyafet değil. Kıyafetten yüreğe doğru yürünmez. Yani çevreden merkeze değil, merkezden çevreye yürüyecek Müslüman. Aşk olacak, iman olacak, muhabbet olacak. O muhabbet Müslümanın zahirine, dışına bir tesettür ayarı getirecek. Fakat eğer dışarıdan olursa, o zaman münafıklık olur belli yerlerde olduğu gibi baskıyla siz insanlara getirir şunu yapacaksanız derseniz o zaman onlar o kıyafetleri giyerler uçağa bindikleri zaman bir yerden başka bir yere intikal ederken oraya vardıklarında o ülkenin sınırlarından ayrıldıkları zaman bakarsınız ki bambaşka insanlar olmuşlar yani yürek Allah Teala'ya isyan ediyor Dışında tesettür varsa o sadece belli bir bölgede olur. Orayı açtığı zaman o zaman yürek infilak eder. Zahirinde de o isyanları görürsünüz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüreklere konuştu. Ahzab suresine baktığınız zaman yani nisa en nebiyyi lessunne minen nisa Oradan başlıyor Kur'an-ı Kerim. Efendimiz Selamın eşlerine, annelerimize, siz sıradan kadınlar değilsiniz. Onların namahreme karşı duruşları nasıl olacak, onu anlatır ayet-i kerimeler. Sonra adım adım yürür Kur'an-ı Hakim. Nihayet, şu kadar ayet sonra, onlara cilbabı anlatır. Onlar, Efendimiz Aleyhisselam'ın eşleri, Müslüman kadınlar, Kadın sahabiler, Allah Azze ve Celle'nin hicabla alakalı, cilbabla alakalı ayetin duyduğu zaman örtünecekler onlar. Sıradan kadınlar gibi olmayacaklar. Bu ayeti duyduklarında, şakakna murutahunna faktamar biha. oldukları yerde kıyafetlerini yırtılar, kapandılar, evlerine kadar gidecek bir zamanı fazla gördüler belki yolda ölüm meleği gelir, Azrail Aleyhisselam, onların ruhlarını teslim alır. Peki o zaman, Allah Azze ve Celle'ye, Efendimiz Aleyhisselam'ın emrine, Allah Azze ve Celle'nin talimatına, o kadar zaman muhalefet etmeyi, ya da o emni geciktirmeyi, mahşer günü nasıl ifade edebilirler, nasıl anlatabilirler? Öyle bir, teslimiyet var, öyle bir iman var. O halde kardeşlerim, aşk, imanla yüreği yakacak. Yürek yandığı zaman, İslam kadınla, Allah Teala'nın emri, tesettür emri, Hicap emri, onu yerine getirmek zor olmayacak onun için. Müslüman bir delikanlı, Allah Teala'ya iman edince, yani yürek dışarıya, hüküm etmeye başlayacak. O zaman onun önünde ne çevreden, ne aileden, ne yukarıdan, ne şuradan, ne buradan hiçbir baskı onun, İslam'ın emirlerin yerine getirmesine asla mani olamayacak, engel olamayacak. Bu süreçte hastalık var, Korana. İşte bir serbestlik hali oldu. İnsanlar evlerine, köylerine dönebildiler. Engeller kalktı. Belli illerde, belli vilayetlerde maniler vardı. Elhamdülillah. Müslüman böyle halde ne yapar? لَيْنْ شَكَرْتُمْ eziden اَز۪يدَنَّكُمْ Şükrederseniz buyuruyor Allah Azze ve Celle, artıracağım. Yani eğer Müslümanlarda bir şükür hali olursa, fakat bu şükür sadece lisanla değil de amele yansıyor aksiyona yansıyor. Evimizde o şükrün tezahürü var. Artık kız çocuklarında, delikanlılarda, Kur'an-ı Kerim'in emirlerine, Peygamber aleyhisselamın buyruklarına daha içten, daha yürekten bir bağlılık var, sadakat var. Müslüman, işine gidiyor, mağazaya gidiyor, krediler vesaire faizler düştü diye nefsiniz belki size Hadi şuradan yürü diyor, şuradan al diyor. Böyle bir zamanda imanınız devreye giriyor. فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ ve وَرَسُولِهِ faize alan, veren Allah'la Peygamber'i aleyhissalatu vesselamla savaşıyor. Müslümanların başına gelen bu belaların temelinde faiz yok mu? Yani belki verecekler, düşürecekler ama yarın daha büyük bir bela olarak gelecek. Faiz, alan veren Allah'la savaşıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamla savaşıyor. Tabii o noktada faizsiz müesseseler var. Eğer onlar bu işlemlerini yapmış oldukları mudarebe, murabeha gibi ameliyeleri faizle kirletiyorlarsa Allah azze ve celle bunun hesabını veremeyecekler. Dünyada da veremezler. Öyle adamlar biliyorum ki, onlar da faizsiz işlemler yapacaklardı. Onunla alakalı müesseseler kurdular. Sonra haramlara, faizli bankalara daldılar. Allah Azze ve Celle perişan etti onları. Ellerinde, avuçlarında bir şey bırakmadı. Şimdi bunlar faizsiz müesseseler. Müslümanlar faize girmeyecekler. Kendi imkanları varsa, kendi imkanlarıyla dairelerini alacaklar. Eğer onu da bulamıyorlarsa, böyle bir imkan yoksa, o zaman faizsiz müesseseler onlar alacaklar daireyi peşin, 250'ye alacaklar, sonra vadeli olarak Müslümanlara, 300'e satacaklar. Fakat böyle yapmıyorlar. Onlar faiz işlemlerine, onlara söylemeden bulaşıyorlar. Ya da ticaretin kurallarına riayet etmiyorlarsa bilsinler ki ayakta duramayacaklar. Çünkü ve ahallahu'l be'a ve riba. Allah azze ve celle ticareti helal kıldı, faizi haram kıldı. Yani ticareti artıracak faiz olanı yok edecek. Yani bugün kazanıyor görünebilirsin. Peki faizin o Müessesleri, insanların alın terini faizle sömürenler, tefeciler neredeler? Yok oldular gittiler. Yani şuradan aldılar ama sonra ellerinde duramadı. Roma yok oldu, Amerika'yı görüyorsunuz. Sallanıyor belki bu sefer ama yakın bir zamanda yok olacak. Yani bu sallanmalar şunu gösteriyor ki, Amerika'nın... Artık kendi milleti üzerine bir saygınlığı da yok, gücü de yok, otoritesi de yok. O diş sallandı. Belki şimdi çökecek, belki yakın bir zamanda çökecek. Yani kapitalizmanın hamilerinden birisi. En büyük kapitalistleri içinde barındıran Amerika. Halini görüyorsunuz. Rusya, Çin ondan farklı değil. Bir anda, onlar da yok olacak Allah'ın inayetiyle. O halde Müslümanlara helal yoldan ticaretin önünü açanlar yapmayın. Müslümanların alın terine faizi bulaştırmayın, girmeyin. Yani faize kimse fetva veremez kardeşlerim. Kesindir. Bununla alakalı naslar var, ayetler var. İnşallah onunla alakalı yakında. Bir kitabımız çıkacak, faizle alakalı, İslam'ın iktisat nizamı, nazariyesi nasıl insanlığın, toplumun önüne açacak. İnşallah onunla alakalı çalışmaları yakın bir zamanda göreceksiniz. İmkanı olanlar alır, olmayanlara yine internetten kardeşlerimiz o kitapları yükleyecekler okumaları için. Bugün ümmetin üzerindeki en büyük belalardan, musibetlerden bir tanesi budur. Oraya bir kayış var. Yani o halde kardeşlerim leyin şekerun eziden denekun. Allah Teala bu korona musibetini bu virüsü üzerimizden perde perde kaldırıyorsa esnaf kardeşim ne yapacak? Şükredecek, hamd edecek ama bu şükür krediyle olmaz. Karza hasenimiz var bizim. Borç verecek Müslüman Müslümana. Eğer o yoksa o zaman faizsiz müesseselere gidip diyeceksin ki ben şu malı almak istiyorum. O malı bana al, peşin al, bana şu şekilde 5 ay, 10 ay vadeyle sat. 10 liraya alacak, 12 liraya sana satarsa yani araya onun muamelesi girerse o zaman ticaret olur bu. Yok paradan para kazanırsa o zaman faiz olur. Yani sana 10 lira verir 12 lira geriye alırsa, yani kendinin orada bir muamelesi, işemi yoksa o zaman bu faiz olur. Kardeşlerim faiz olan yerde bereket olmaz, huzur olmaz hazırlanır, her şeyi yaparsın, tam evine giriyorsun oğlunun vefat haberi, kalp krizi. Ha bu faizin olmadığı zamanda da olur. Dünya imtihan yeri, dünyada musibetler bitmeyecek. Ama faizin bir dünya musibeti var, bir de ahiret musibeti var. Müslümanlar musibet kalkıyorsa Allah Azze ve Celle'ye sadece lisanlarıyla değil, onlar Rabbimin emirlerine, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetine bütün varlıklarıyla ittiba eder, iktida ederler, o halde şükrederler. Aşk bunu gerektirir, iman bunu gerektirir. Eğer buraya iman yerleştiyse o zaman Efendimiz Aleyhisselam ne bildirdi, ne duyurduysa ve وَعَطَعْنَا işittik, itaat ettik. Öyle der Müslüman. Mecnun Leyla'ya vurulur, evini, hanını, hanumanını, her şeyi bırakır. Leyla'nın yoluna düşer Mecnun ona ulaşabilmek için. Neden? Onda bir aşk var madde planla bir aşk var fakat bir aşk var ki bütün aşkları öldüren bütün aşıkların aşık olduğu bir aşk var aşkların uğrunda kurban olduğu bir aşk var ki peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aşık olmak muhabbetten Muhammed olduğu hasıl Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl yani bütün muhabbetler ondan hasıl oluyor. Muhabbetten de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hasıl oluyor. Onun olmadığı yerde aşklar yalandır. Aşklar zarfa mahkumdur. Bir noktaya kadar gelir orada baktığınız zaman aşıklar ehramının zirve noktasında merkebi görürsünüz. Eğer aşk şehvetse şehvetle aşk ifadelendiriliyor kıymetlendiriliyorsa o zaman diyor Hazreti Mevlana, aşıklar ehramanın zirvesinde eşek var, merkep var ama öyle değil. Hazreti Ebu Bekir gibi, Ömer Osman Ali radıyallahu anhum, onlar gibi Efendimiz aleyhisselama aşık oluyorsunuz. Onun yoluna, onun davasına vuruluyorsunuz. Ne kadar haram varsa, ne kadar masiyet varsa, zahirde baktığınızda, orada bir kazanç olsa da, Elinizin tersiyle bütün bunları reddediyorsunuz, itiyorsunuz. Kardeşlerim, bu süreçte, bu bağlamda koronayla alakalı aşkı o bağlamda değerlendiriyorduk. 3 tane örnek size arz edeyim. İza ma fe inna Allah yaftahu alf babin. Bir kapının kapandığı yerde Allah Teala bin kapı açar buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri. Hakikat öyledir. Siz bazı durumlarda üzülürsünüz. Neden orada değilim? Neden burada konuşmuyorum? Neden şuradayım diye? Belki orada konuşmuş olsanız bu sesi, bu davayı oradan sizi bekleyenlere ulaştıramayacaksınız. Orada olmanız onların oraya gelmesine belki engel olacak. Yani adam sana mürteci diye bakıyor. Adam İslam'a irtica olarak bakıyor. Öyle bir aile ortamında yetişmiş bir tane kız, bir tane delikanlı, bir de farklı bir aile. Hep öyle görmüşler bizi. Aile öyle anlatmış. Öyle okullarda, öyle mekteplerde yetişmişler. Fakat bu süreç bağlamında onlar evlerine gidiyorlar. Aileleri alıyorlar diyorlar ki hadi falan yerde yazlığa gidelim oradalar ama o hanım kardeşimiz dinlemiş yani sosyal medyada tesettürle alakalı birleri taşlıyorlar, birleri lanetliyorlar ama birleri taşlarken lanetlerken o arada sizi tesettür diyen mahremiyet diyen Allah Teala'nın ayetlerini okuyan bir Müslümanı bir hanım kardeşimiz Dinliyor. Onun konuşmasına kulak veriyor. Aile başka yerde. Aslında o da başka alemlerde. O da öyle bakıyor. İrtica diye bakıyor anlatılanlara. Hoca'ya mürteci diye bakıyor. Bir dakika, iki dakika derken konuşmaya dalıyorum diyor. Sonra ağlamaya başlıyorum. Başka bir konuşma, başka bir konuşma derken kapanmak istiyor. Yani korona süreci, Evlerde aileler var, camiler kapalı ama siz burada konuşuyorsunuz, tesettüre, mahremiyete dair konuşuyorsunuz ya da kayıtlı konuşmalarınız var. Bir ev İslam'a o kadar uzak ki o evde bir kız çocuğu dolaşıyor. Dolaşırken sizin konuşmanıza tevafuk, ona rastlıyor. Allah Azze ve Celle hidayetin yollarını açacak bir yüreği İslam'a açacak. Yağmur nasıl toprağa düşüyor, tohum bir inkılap oluyor, şimdi evde bir inkılap var. Kapanmak istiyor, örtülmek istiyor, aile baskı ediyor. Olmaz diyorlar, kapanamazsın diyorlar. Sonra serbestlik olunca tatile gidiyorlar, tatil köyüne gidiyorlar, sahile gidiyorlar, orada evleri var gidiyorlar, denize girecekler anne baba kızına baskı yapıyor, hadi diyor, gel sen de bizimle beraber denize gir. Olmaz diyor annesine, ben öyle giremem anne diyor, anne baskı yapıyor, kız çocuğu ağlıyor. Bilmiyor ayet kelimeleri. yani onları henüz annesine okuyacak durumda değil. Anneme ayetleri ben toparlayıp o halde okuyamıyorum hocam diyor, ama onları duymuştum, onları dinlemiştim. Yani lisanı haliyle anne yavrusunu denize o halde çağırırken o kız çocuğu belki 18'inde belki 17'sinde anneye dönüyor diyor ki lisanı haliyle anne bizi yoktan var eden bu nimetleri veren bizi bu hale getiren Allah'ın Rabbimizin, sahibimizin emri var anne. Ben Rabbime nasıl isyan edebilirim anne? Erkeklerin bakışları arasında ben o halde, o denize, sahilde öyle nasıl olabilirim anne? Kardeşlerim, hani birileri neden tesettür, neden mahremiyet? Bu ayetler anlatılıyor. Baktığınız zaman belki bütün konuşmaların yüzde üçüne, yüzde beşine tekabül edecek yüz yıl önce bu sokaklarda kadınlar, örtüleri onların cilbab, örtüleri onların ferace, örtüleri onların çarşaftı, fotoğraflara bakın, kitaplara bakın, fakat tesettürü yasakladılar, sonra tesettürü anlatanların üzerine yürüdüler, Bedel ödeyemem, ödeyemem diyenler, susanlar, kenara çekilenler, milletin çocukları, evlatları tesettürden mahrum kaldılar. Anne kızına baskı yapıyor. Şimdi Akdeniz'in bir yerinde, bir tatil köyünde ama o evde direnen bir Sümeyye, o evde direnen bir Fatıma, o evde direnen adı belki şu olan bir İslam'ın kızı var. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi var. O annesine ya eyühen nebi kul li ve banatik ve mu'minin. Bu ayet-i kerimeleri okuyamıyor belki. Okul lil diye başlayıp bugün okuyamıyor. Ama umum manada o ayetleri biliyor. Hayır yapamam diyor. Ben Allah Hazza ve Celle'ye şükretme makamında İsyan edemem diyor kardeşlerim işte bu kitap bize İmam Bûsiri rahmetullahi aleyh aşkı anlatıyor muhabbeti anlatıyor öyle bir aşk ki bütün aşkları uğrunda yolunda kurban ediyorsunuz her şeyden geçiyorsunuz 50 yaşında bir anne denize şöyle girmek istiyor ama 18'inde 17'sinde bir kız gözyaşlarıyla ben Allah Azze ve Celle'ye isyan edemem anne diye o evde direniyor. Kardeşlerim belki birileri şuradaki kürsüde konuşma diyecekler, şuraya çıkma diyecekler, siz bir yerden konuşacaksınız ama oradan Allah Azze ve Celle kapları öyle açacak ki hiç girmediğiniz konuşmanızın, sözünüzün, okumuş olduğunuz ayetin giremeyeceği yerlere Allah Azze ve Celle sözü taşıyor, kelamı taşıyor, anne bakıyor, baba direniyor, evde bir İslam inkılabı var. Medine'de evler öyle değil miydi? Mekke-i Mükerreme'de evleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle fethetmiyor muydu? Sa'd bin Ebi Vakkaslar, Musab bin Umeyr'ler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle gelmemişler miydi kardeşlerim? Yine bu süreçte bir delikanlı o da böyle bir aileye mensup bir rahatlık olunca aile ve uzak akrabalar, yakınlar davet ediyorlar, evde bir parti düzenliyorlar, içki var, birbirlerine vodka, şampanya takdim ediyorlar, arz ediyorlar fakat bir delikanlı ona veriyor anne, baba veriyor, al diyor, oğlum diyor ağlama bugün cenaze değil diyor bugün matem yok, yeis yok bak kimler burada akrabalar, dayılar, şunlar bunlar buradalar İçiyoruz, parti yapıyoruz, eğleniyoruz. Sen neden böyle yas tutuyorsun? Anne geliyor, baba geliyor, dayı geliyor, teyze geliyor, direniyorlar. Ama evde bir delikanlı var. O Allah Teala'nın ayetlerine dolaşırken sosyal medyada bir noktada rastlıyor. Bir dakika, iki dakika sonra dalıyor konuşmanın içine kendini sorgulamaya başlıyor. Ben neyim ve bu hal, neyin nesi, nereden geldik, nereye gidiyoruz? Hayvanların bile bir gayesi varsa o zaman ben nasıl gayesi olabilirim? Bu hayatın anlamı ne, manası ne? Onun idraki içinde derin sualler, sualler üzerine beyni yakan sualler ve neticede, Allah Teala'nın ayetlerine teslim oluyor. Fehel entum muntahun. Ayet-i kerimesi Medine-i Münevver'de okunduğu zaman sahabe-i kiram radıyallahu anhum evlerinde küp küp işkiler var. Aldılar kapıya koştular. Kur'an Hakim onlara artık işkiden vazgeçtiniz değil mi deyince onlardan hepsi birden enteyna ya Rab diyor. Vazgeçtik Allah'ım, vazgeçtik Allah'ım. Bir evde şükretme makamında olması gereken insanlar parti yapmışlar, eğleniyorlar, içiyorlar, Allah'a isyan ediyorlar. Ama o ev bir delikanlıya o evde Allah Azze ve Celle hidayetin yollarını aşmış. Anne, baba, yakın akrabalar başında, hadi sen de kalk bizimle eğlen diyorlar, aklını mı kaybettin diyorlar. Bugün cenazemiz yok diyorlar ama ben Allah Azze ve Celle'ye isyan edemem. Ben ona asi olamam, ben Rabbime meydan okuyamam diyor. Kardeşlerim eğer siz İslam'ın emirlerini dayatırsanız o zaman insanlar orada İslam'ı yaşıyor gibi görünürler, münafıklar olur, başka bir yere giderler. Orada İslamiyet'in zahir planda hakimiyeti yoksa bambaşka insanlar görürsünüz. Uçağa binerken başka indiği yerde bambaşka suretler, şekiller onları görürsünüz. Fakat eğer iman yürekten başlarsa orada o kızı görürsünüz, sahilde partideki o direnen delikanlıyı görürsünüz. Allah ve Resulüne aşık olmak, Allah'ın yoluna aşık olmak, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın davasına aşık olmak. Rabbimiz Kur'an-ı Hakim'de buyuruyor ki: Kul inkan a ba Söyle onlara Ya Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer babalarınız ve anaalarınız hukum oğullarınız ve ihvanukum kardeşleriniz ve zevacukum eşleriniz ve aşiretucukum aşiretleriniz akrabalarınız ve mallu niktaraf muha biriktirdiğiniz o mallarınız ve ticaret tun tahşavun kesadından korktuğunuz o ticaretiniz o mesakinu tardavunha hoşunuza giden konaklarınız evleriniz sahilde şehirde yaylada olanlar eğer bunlar size Ahbbe ileyikum min Allahi ve Rasulihi Allah'tan ve onun Resulünden daha sevgili ise onun yolunda cihad etmekten ve cihadin fi seviliihi feterbbsu hatta yetti Allahu bi amri. O zaman Allah Azze ve Celle'den size bir belanın, musibetin gelişini bekleyin. Kardeşlerim, kaç tane mücahit, kaç tane alim, kaç tane davetçi? Bu ayet kelimeyi Tevbe Suresinin 24. ayetin okudular, evlerinden ayrıldılar. Kulü inkane aba ve abuna ve ikiwan ve zvaj ve aşiret ve amualı nıktarftumuha ve ticarete txşoona kesadha ve masaken terzouna ha ahabbi leyku min Allah ve Rasulü ve jihadin fi sabili. Fıtırıbıs u hatta yetti Allahu bı amrı yani eğer siz Allah'ı seviyorsunuz, O'nun Rasulünü seviyorsunuz, eğer bu sevgi, anneniz, babanız, aileniz, bütün bunlar bir hayatın içinde. Onlara sizin sılay rahminiz olacak. Fakat onlar sizi Allah'la, Rasûlü'yle savaşmaya davet ediyorsa, Allah'ın emri var, peygamber Aleyhisselam buyruğu var, onları çiğnemeye davet ediyorsa, iman size, Onların o noktadaki sözlerini reddetmeye davet ediyor. Reddedeceksin, aşacaksın, bırakacaksın. Bırak da gel, orada kalsın da gel, orada terk et de gel diyorlar. Bıraktılar. Yani Varna'ya gidenler, Kosova'ya, Mohoca gidenler. Geride eş bıraktılar, çocuk bıraktılar. Onlar geriye dönmediler. Bir kısmı dönmedi. Oralarda şehit oldular. Sonra oraları masalarda sattılar, bıraktılar, terk ettiler. Rumeli'yi düşünün. Ecdadımızın Anadolu'dan gidip kanını dökmüş olduğu İala'u u kelimetillah. Allah'ın kelamı yüce olsun diye onlar 17'sinde eşlerini bıraktılar, gittiler. O zaman böyle uyduruk sözleşmeler yoktu. 15 yaşında evleniyorlar, çocukları oluyordu. O halde gittiler, Allah yolunda cihada gittiler, mücadeleye gittiler kardeşlerim, orada kaldılar. Ağlayan eşler, yetim yavrular bıraktılar ama onlar bu ayetleri ya okudular ya da onların kulaklarına çocukluktan itibaren mahalle camilerinde, köy camilerinde, kasaba camilerinde imamlar onların kulaklarına bu ayetleri okudular. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun sevgisi, onun muhabbeti bütün sevgilerden, bütün muhabbetlerden daha öndeydi. اَنَّبِيُّ bil بِالْمُؤْمِن۪ينَ min enfusihim Canınız, canınızın bir kıymeti var ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi her şeyden daha fazla seviyorsunuz. Canınızdan onu daha fazla seviyorsunuz. Efendimiz buyuruyor ya la yu'minu ahadukum hatta akuna uhabba ileyhi min walidihi wa ve walidihi wan Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki sizden birisi kamil manada iman etmiş olamaz ta ki ben ona babasından, evladından, bütün insanlardan daha sevgili olmayayım efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda Hazreti Ömer radıyallahu an efendimiz huzurda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu an efendimizin elini tutuyor. Hazreti Ömer o an buyuruyor ki ya Resulullah. Lâ ente uhibbu min kulli şey'in illâ min nefsihî. Sen bana her şeyden daha sevgilisin ya Resulullah. Nefsim hariç her şeyden daha sevgilisin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani canından daha sevgili olmadan olmaz. Canından da geçeceksin. O zaman Ömer radıyallahu anh buyurur ki işte ya Resulallah vallahi ile ente ahabbu ileyye min nefsi canından da daha sevgilisin. İşte şimdi oldu diyor. Kardeşlerim ne demek yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi canınızdan daha fazla seviyorsunuz. Nefsinizin arzuları var. Mala dair, mülke dair, makama dair arzular var. Bir yere geliyorsunuz, o ana kadar mücahidsiniz. O ana kadar diyorsunuz ki, şunlar olacak, bunlar olacak diye. Fakat oraya geldiğiniz zaman, bir anda bambaşka bir adam oluyorsunuz. Neden? Çünkü orayı koruyacaksınız. Nefis de diyor ki, bak zenginlikte buraya kadar geldin. Bu kadar büyük servet var. Eğer şunları şunları yapmazsan bütün bunlar elinden bir anda uçar gider kaybolur. Alırlar gelmezler terk ederler seni. Ya da bir makamdasın orada öyle işler yapıyorsun ki haramları irtikap ediyorsun. Nefsin sürekli seni tahrik ediyor. Şuna eyvallah diyor. Buna eyvallah de diyor. Buna teslim ol diyor. Şunları yap diyor. Biliyorsun ki onlar haram. Onları yapınca Allah Azze ve Celle isyan edeceksin. O koltuğu koruma adına bütün bunları yapıyor. Allah Azze ve Celle isyan ediyor. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini terk ediyorsun. Onun için Peygamber Aleyhisselatu Vesselam, ben size annenizden, evladınızdan, babanızdan, bütün insanlardan, hatta bütün şeylerden daha sevgili olmadan, kamil manada mümin olamazsınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek demek, ona itaat etmek demek. Onun gibi bir hayatı yaşamak demek. Bir makamdasınız, nefsiniz size bir şey söylüyor. Amirler başka bir şey söylüyorlar. Canını koru diyorlar, makamını kurtar diyorlar. Çocukların istikbali diyorlar, sen şunları yapmazsan, bu krediyi almazsan, neler neler olur diyorlar o an. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözümüzün önünde la kad kana lekum fi rasulillahi usvetun hasene bir üsve hasene olarak gözümüzün önünde canlanıyor. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum keenni anzuru ila rasulillah sanki peygamber aleyhissalama bakıyorum. Siz de sanki ona bakıyorsunuz. Ve ma arsalnake illa rahmetel lil alamin. Allah Azze ve Celle'nin bütün alemlere rahmet olarak gönderdiği Hz. Muhammed Aleyhisselam'a bakıyorsun Onun namazına bakıyorsun Amirsin Geldiler Oturdun konuşuyorsun Namazı ilk vaktinde kılmak Müstahap vaktinde kılmak evla. Ama mühim bir toplantı var Şimdi kalktın namaza gitti Senin için öyle diyecekler O an Namaz diyorsun Allahu Ekber Onları davet ediyorsun, gelenler var, gelmeyenler var, sen seccadeyi seriyorsun, gelenlerle birlikte. Allahu Ekber, senin emrinin tahakkuk ettiği an bütün işlere paydos derim ya Rabbi. Sen alemlerin Rabbi, ben kulunum Allah'ım. Senin emrinin olduğu yerde insanların ne demesinin ne hükmü var ya Rabbi? diosun Allah'ın huzurundasın. Allahu ekber. Dünyadan bütün işlerden, sözleşmelerden hepsinden kopuyor huzur ilahidesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi namaz kılıyorsun. İnna rabbaka ya'lemu anneke takumu adna min sulu leyl Yani gecenin üçte ikisinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun azında sallallahu aleyhi ve sellem e, yarısında namaz kılıyordu. Ya eyyuhel müzemil, kum el leyle illa Allah azze ve celle ona kalkmayı emrediyordu. Muzemmil suresinin 20. ayeti: İnna rabbeke yalemu anneke taqumu adna min sulusi el ve nisfuhu ve suluhu ve taifeten min ma'ak. onunla beraber Onunla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min thulü feyilleyl O gecenin 3'te ikisinden azında namaz kılıyor. Sahabe-i kiram onunla beraber o ayaklara bakıyorsun. Allah Resulü aleyhisselamın uzun kıyamlardan dolayı ayakları yarılıyor. Ve emur ahleke bis salah Aileni fecir vakti namaza kaldırıyor oğlunu kaldırıyor kızının yanındasın eğer bir sabah vakti fecirde telefon çalmadı saat seni uyarmadı kalkamadıysan o kadar mahzun oluyorsun ki sanki evinden cenaze çıktı nasıl olur da güneş doğarken ben kalkamadım ya rabbi Huzura duramadım, sana o vakitte, sana o vakitte şükredemedim, seni tazim edemedim ya Rabbi. Peygamber aleyhisselama dair bir muhabbetiniz var. Her şeyden onu daha fazla seviyorsunuz. Sevmek demek kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyi nasıl yaptıysa ona zor olsa bile ittiba ediyorsunuz teslim oluyorsunuz, namazla ona uyuyorsunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi her şeyden daha fazla sevmek demek. Onun gibi İslam'ı anlatmak, tebliğ etmek. Bir yere gidiyorsunuz, oradan başka bir diyara gidiyorsunuz. Sallallahu aleyhi ve sellem Mekke sokaklarına dolaşıyor. Yoluna dikenler seriyorlar, hakaret ediyorlar. Yine İslam'ı anlatmaya devam ediyor. Engeller, maniler var, Taif'e gidiyor. Taşlıyorlar, ayaklar kan revan içinde kalıyor. O halde Mekke-i Mükerreme'ye dönüyor. Yine o diriliş yolunda, insanların kurtuluşu yolunda Efendimiz Aleyhisselam Mehdi, kavmi fe innehum la ya'lemûn Bilmiyorlar Ya Rabbi Onlara hidayet et diye hem davet ediyor hem dua eden bir peygamber var. Onların kurtuluşu için, öyle mücadele ediyor ki Kehf suresinin 6. ayetinde Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'ın davetini, tebliğini insanları hidayete çağırma noktasındaki, noktasındaki cehdini, gayretini kıymetlendirirken buyuruyor ki فَلَعَلَّكَ بَاخْعُ النَّفْسَكَ عَلٰى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفَهَا Yani bu Kur'an'a bu söze, bu davaya onlar iman etmiyorlar diye iman etmiyorlarsa neredeyse sen canını helak edeceksin. Yani Efendimiz Aleyhisselam neredeyse kendine kast edecek. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ Bu yeni söz Allah kelamına inanmıyorlarsa inanmadıklarından dolayı Peygamber aleyhisselam onlara üzülüyor da neredeyse kendini helak edecek. Siz de Allah yoluna öyle davet ediyorsunuz ki insanları neden kardeşim, neden komşum, neden ailem, neden şunlar bunlar hala faizle meşgul oluyorlar. Niçin onların yolunda, onların hayatında tesettür yok, mahremiyet yok, neden haramlar var diye öyle üzülüyorsunuz ki neredeyse kendinizi helak edeceksiniz. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onun yoluna aşık olmak, onu sevmek demek onun gibi bir hayatı önünde şu kadar engeller olsa da o yolda şu kadar bedel ödemeniz gerekse de bütün bunlara tahammül edecek yine onun gibi yaşamaktan, onun gibi insanları Allah yoluna davet etmekten ödün vermiyorsunuz. Ayağınıza batan sanki dikenler değil, sanki etrafınızda güller var. Dikenlerin acıları yok, hep gülün kokusu geliyor size, yürüyorsunuz. Çünkü siz, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aşıksınız. Eğer o aşk olmasaydı, Sümeyye, oğlu ağlar, eşi bakarken, Mekke'de direnerek, ruhunu Allah azze ve celle'ye, Ebu Cehil'e, adamlarına meydan okuyarak Mekke'nin şehir eşkıyasına meydan okuyarak bir kadın İslam'ın ilk şehidesi olarak ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim edebilir miydi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i her şeyden daha çok seviyorsunuz her şeyden geçiyorsunuz en neler varsa sevdikleriniz onlardan geçiyorsunuz onun mana aleminde huzuruna varıyorsunuz ben geldim ya Resulallah ellerine ayaklarına kapanmaya geldim aşka geldim o aşkı itirafa geldim taştan taşa vurulmuş bir seldim kapı kapı diyar diyar dolaştım İşte şimdi huzurundayım aç kapıyı ben geldim ya Resulallah her şeyden geçip de geldim Bırakıp da geldim. Deniz kenarında, 18'inde, annesinin, babasının, yakınlarının, hadi soyun, sen de bizimle denize gir diye baskı yaptıkları an, direnen İslam'ın kızın düşünün. Bir işki partisinde, dayısı, babası, annesi, baskı yapıyorlar. Hadi sen, sen de bizim gibi kalk, sen de eğlen diyorlar. O ben Allah Azze ve Celle'ye, İsyan edemem, peygamber aleyhissalatü vesselamın yolun bırakamam diyen o delikanlı gibi seviyorsunuz işte. Huzurdayım ya Resulallah diyorsunuz. Bu aşk bütün dünyaları verseler asla bırakılmaz, asla terk edilmez. Şekil almış bir defa, yanmış yüreğiniz. Efendimiz aleyhisselamı olan muhabbetle yandı. Dünyayı verseler, ne önemi var, ne kıymeti var? Dünyayı önünüze serseler, şunları anlatma deseler, bunları yaşama deseler, şunlara şunları söyleme deseler, ya da birileri şunlarla şunlarla sizi tehdit etmiş olsa, bunların ne kıymeti var kardeşlerim? Seviyorsanız, aşk mani kabul etmez. Aşk engel tanımaz. Müslümanlar ölümle tehdit edilir mi? Diyor ya Üstad Necip Fazıl. Ölüm güzel şey budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse. Her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. Şu geçeni yapışıp da tutuversem eteğinden. Soru versem, haberin var mı öleceğinden? Ey hasis sarraf, kendine bir başka kese diktir. Mezarda geçer akçe neyse onu biriktir. İplik iplik ve tel tel, dikseler dağızımı ağzımı. Allahu ekber. Bunu duyacaklar, son nefeste yoklayanlar nabzımı. Öyle bir hayat yaşıyorsunuz ki, onun nihayetinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluşacaksınız. Madem ölüm bizi, imanımız var, ona Allah Teala'nın rahmetine o rahmetin tecelligahında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna taşıyacaksa o zaman Müslüman böyle bir ölümle yüzleşmek ister. O ölüm Müslüman için korku olur mu? Seviyorsunuz işte aşk. Nasıl seviyorsunuz? Aşkınızın karnesini doldurun. Efendimiz Aleyhisselam'a olan aşkın karnesi. Allah Teala'ya, onun emirlerine, onun buyruklarına olan aşkınızın karnesini doldurun. Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdiği, götürdüğü, bildirdiği neler varsa onları yaşarken önünüze engeller çıkıyor. Engeller çıkınca vazgeçiyor musunuz? Yoksa orada yananlar orada cehenneme sürüklenenler varken Peygamber aleyhissalatu vesselam beni onlara bu davayı anlatmaya memur kıldıysa كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتِنْ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Allah Azze ve Celle bizi ümmet olarak onlara bu hakikati anlatmaya memur kıldıysa eğer dönmüyorsan, devam ediyorsan İslam'ın emirlerini, buyruklarını anlatıyorsan seviyorsun kardeşim. Sahabe gibi radıyallahu anh, Onların kıymetinde, onların kâmetinde Aşkımız olur iddiasında değiliz Ama onların izindeyiz elhamdülillah Onlar gibi seviyoruz Onlar gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ediyoruz Kardeşlerim bu Bûsiri rahmetullahi aleyh, kaside-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan aşkı, ona muhabbeti anlatıyor. O aşk, o muhabbet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasıl oluyor? Sizi itaate, Allah Teala'nın emirlerine, buyruklarına teslimiyete taşıyor. Sahabe-i kiram radıyallahu anhuma bakıyorsunuz, وَجَاهِذُوا فِي Allah yolunda cihad edin ve katilûhum hatta la tekûne fitnetu ve yekûne'd-dîn kulluhu Yeryüzünde anarşi kalmayacak. Yeryüzünde isyan kalmayacak. Yeryüzünde bir tane meyhane, yeryüzünde bir mekan kalmayacak orada kadınları pazarlayamayacaklar. Bütün bunları kaldırma noktasında bir iradeniz var. Evet buna gücünüz yetmeyecek belki ama buna niyet edeceksiniz. Yavuz gibi, Fatih Sultan Mehmed gibi buna niyet ediyorsunuz. O yolda cehdiniz, o yolda mücahedeniz var. Allah Azze ve Celle bir noktaya kadar belki ulaştıracak, belki orada bir yerde duracaksınız, ölüm meleği gelecek ama kiramen kâtipin, onlar kayda geçecekler. Bu ya Rabbi, bu kulun gücü kuvvetin nisbetinde bu yolla cehdi gayreti vardı, Cihadı vardı, mücadelesi vardı. Sabi kiram radıyallahu anhüm bunu yaptılar kardeşlerim. Kul <gül> atiğullah var Rasul, fein taallaw feinna Allah la yuhibul kafirin. Söyle ki onlara. Allah'a ve Rasulü e itaat edin. Kul atiğü Allah'a ve Rasul. F'in tevallu. Eğer yüz çevirirseniz, f'inna Allah'e la yuhibul kafirin. Allah Azze ve Celle kafirleri sevmez. O halde Efendimiz Aleyhisselam'ın emirleri var, talimatları var. Birisi onlardan yüz çeviriyorsa. Allah Azze ve Celle onun o halini Efendimiz Aleyhisselam'ın yolundan davasından yüz çevirmesini davayı orada bırakıp başka bir yere gitmesini küfür olarak kıymetlendiriyor. Küfür yani kafir olanla kim onlar? Peygamber Aleyhisselam'ın davasının bu zaman vakti değil diyenler, İslam'ın modası geçti diyenler. Elhamdülillah siz onlardan değilsiniz. Efendimiz Aleyhisselam'a dair bir aşkınız var. O aşk sizi itaate kulluğa götürüyor. Ve neticede sahabe-i kiram radıyallahu Anhum hazaratı gibi seviyorsunuz işte. Seviyorsun kardeşim. Hz. Mus'ab gibi seviyorsun. Git Habistan'a gidiyorsun. Git Medine'ye anneyi bırakıyorsun. Mekke'deki o en zengin ailenin sofrasını bırakıyorsun, cebinde para yok, pul yok, Medine'ye gidiyorsun. Medine'de seni ağırlayacakları bir otel odası yok, bankamatik yok cebinde, kartı yok. Musab bin Umeyr, Mekke'nin o en zengin ailesine mensup olan delikanlı. Resulullah aleyhisselam emredince gidiyor işte. Sa'd bin Ebi Vakkas oluyorsun, Sümeyye, Ammar, Yasir, Usame oluyorsun, Önünde engeller var, maniler var. Modern çağdaki insanların önüne koysalar, onlar onları görmeden yönlerini değiştirirler. Ama onlar yemin etmişler, aşık olmuşlar. Kardeşlerim, şirin için ferhat dağları delerde, Allah'ın kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın nizamının hakimiyeti için önümüzde dağlar olsa dağlar gibi engeller olsa eğer yarmıyorsak o dağları o dağları yarmaya dair bir irademiz yoksa aşktan bahsetmeyelim Resulullah Aleyhisselam'a olan muhabbetten bahsetmeyelim önümüzdeki dağlar Ferhat'ın önündeki dağlardan daha muhkem değil elindeki kazmayla o dağları yaracaktı Yardı dağları aşkına ulaşmak için önümüzde dağlar var. Dağ gibi ordular var. Çin var, Rusya var, Amerika var. Ama bizim de Hazreti Mus'ab gibi bir imanımız var. Saad bin Ebi Vakkas gibi imanımız var. O halde feradet nahu ila ummihi key takra'ayniha ve la tahzan. وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌ Müjdeler olsun. Urumçi'deki analara müjdeler olsun. Kaşkar'da direnen kadınlara müjdeler olsun. Dönecek Müslümanlar, döneceğiz, döneceğiz. Ey İsrail zindanındaki Ahmetler, Muhammedler, Mısır zindandanlarındaki mazlumlar, müjdeler olsun, döneceğiz geleceğiz Allah'ın inayetiyle bir sabahın şafağında bir aydınlık vakti Resulullah Aleyhisselam'a sahabe gibi teslim olanlar iman edenler önlerindeki bütün engelleri bir an kün feyekûn Allah ol deyince olduracak اِذَا جَاءَ نَصْرُ Allah'tan bir zafer Allah'tan bir fetih geldiği zaman bunun önünde hiçbir güç duramayacak, sevinecek yüz küsür yıldır ağlayan analar o anaların kızları gözlerindeki yaşları İslam ümmetinin zafer marşlarıyla tekbirlerle yürüyüşünü gördükleri an küfrün beyaz bayrak kaldırdığı an o zaman sadece bizim analarımız değil, zalimlerin şehirlerinde ezilen mazlumlar, onların da gözyaşları işte o an dinecek kardeşlerim. Seviyorsunuz. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum gibi seviyorsunuz. Yani aşk sizi öyle bir imana davet ediyor, ona taşıyor. Saad bin Rabi radıyallahu anh, Ensardan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün varlığıyla, mevcudiyetiyle iman eden o bahtiyarlar, o kadrodan, o zümreden akabede var, hicret oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ensar muhacir arasında kardeşlik akdi tesis ediyor. Saad bin Rebi radıyallahu anh onun payına Abdurrahman bin Af düşüyor. Abdurrahman'ı alıyor evine getiriyor. Diyor ki işte bağım, işte bahçem, işte malım, yarısı senin diyor. Neyi istiyorsan onu al diyor. Abdurrahman bin Af. Onlar muhacirler, her şeylerini bırakmışlar. Mekke'ye gelmişler. Şimdi karşılarında mal var, mülk var. Kardeşi diyor ki Ensardan, yarısı senin. Onlar Medine'ye zengin olmaya gelmediler ki Zenginlikleri bırakıp geldiler Aşık olmuşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Onun zatında Davasına aşık olmuşlar Bunun için gelmedim ki diyor Abdurrahman bin Af Bana çarşının yolunu gösterir misin? Gidiyor çarşıya Çalışıyor Ve civarın Hicaz'ın en zenginlerinden biri oluyor Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh. Sad'ın kardeşliği Abdurrahman bin Avf'ın dünya manlı olan Bakşı kardeşlerim. Uhud günü Efendimiz aleyhisselam etrafı yarılır. Muharebeden sonra şu hedayı arıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana Sa'd bin Rebi'yi bulun diyor. Farklı kişilerden rivayetler var. Zeyd bin Sabit radıyallahu an, Efendimiz aleyhisselam bana da emir verdi diyor. Ona selamımı söyle, nasıl olduğunu sor diye. Yaralılar var, ölüler var, ben bağırıyorum. Sa'd bin Rabi diye. Orada bir inilti sesi var, yanına gittim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in selamı var dedim. Hem bana hem Efendimiz aleyhisselama icabet buyurdu. Sonra dedi ki git kavme söyle la uzre lahum in kutila rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehit olur da o vahidun minhum hayun, la uzre lahum in kutila rasulullah ve vahidun minhum hayyun efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardan bir tanesi hayatta olduğu halde ona birleri zarar verir şehit olursa mahşer günü iki elimle ailemin yakasında olacak ve onlara diyeceğim ki size bugün özür yok. Yani ben gidiyorum. Üzerinde şu kadar yara var. Geriye dönüş yok. Resulullah'a selamımı söyle. Aileme gitti ki eğer efendimizi bırakırlarsa gözleri oynuyor. Kirfikleri oynuyor. O halde Efendimizin üzerine yürüyorlar. Onlar Resulullah'ı Aleyhissalatu vesselamı işlerinden bir kişi hayatta olduğu halde bırakırlarsa la uzur lahum ve in kutila Rasulullahı ve vahidun minhum hayy bir hayatta Resulullah Aleyhisselam'a zarar verdiler. Mahşerde iki elimle onların yakasında olurum. Onlar ölüm döşeğindeler. Saniye var, gidiyorlar dünyadan. Resulullah Aleyhisselam gönderiyor sahabiyi. saat bin Rebi bulun bana diyor, halini sorun. Saniyeler sonra ayrılacak dünyadan. Şu kadar malım var, şöyle paylaşılsın demiyor. İslam'ın miras emri var, ona göre taksim edilir. Eşime, kızıma selam söyleyin de demiyor. Onun zihninde Allah Resulü kalmış. Selam'ı ona ulaştırın. Rihal cenne. Şimdi cennetin kokusunu alıyorum. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın bize müjdesini verdiği cennetin kokusunu alıyor. Oraya doğru gidiyorum. Giderken o davayı düşünüyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın muazzez yolunu düşünüyor. Kardeşlerim şöyle dedilerinizin babalarını sorsanız neredeler diye yani ya Çanakkale'de, ya Yemen'de, ya Kafkasya'da, ya şurada burada bir cephede onlar şehit oldular. Yani bizim ailede dedemin babası bir kardeşmiş, başka kimse kalmamış. Hepsi cephelerde şehit olmuşlar. Bir tane iki kardeşin şehadet haberi gelince dedemin, dedemin babasına hamileymiş annesi, genç 17 yaşında. Bir kadın var, eşi vefat ediyor, onun eltisi var, onun da eşi vefat ediyor, iki kardeş bir ailede vefat ediyor, geride hamile bir tane gelin var, o gelin annesi yani dedemin babaannesi diyor ki kızlarına, evlatlarım sakın ha oğullarımın vefatını gelinlerime söylemeyin, belki bir oğlumuz dünyaya gelir de, neslimiz devam eder diye. Bu binlerce aile, on binlerce ailede var. Onlar, 17 yaşında, evlerinde erkek kalmadı, cephelerde, Khilafet-i İslamiye'yi, devlet Aliye'yi, Osmanlı'yı, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiklerini tatbik eden Kur'an-ı Hakim, Sünnet-i Seniye'ye göre son zamanlarda bir bozulma var. Öncesinde kuran Hakim'i dustur kabul eden son İslam devletini, onun şahsında kuran Hakim'i sünnet-i seni'yi korumak için delikanlılar, evdeki bütün erkekler vefat ediyor. Şehadet haberi geliyor ama onlar isyan etmiyorlar. Elhamdülillah diyor anneler, Ya Rabbi oğullarım vardı Resulullah Aleyhisselam'ın, davasını korumak için şehit oldular. Beni de şehit annesi yaptın. Niyazım oldur ki mahşerde lüval ham sancağı altında evlatlarımla Hazreti Muhammed aleyhisselamın etrafında bir yerde bizi oralarda haşeyle ya Rabbi Hazreti Hansa gibi dua ettiler. Anadolu'nun asil evlatları kardeşlerim siz güneyden kuzeye, doğudan batıya, Türk'ü, Kürd'üyle böyle bir tarihin evlatlarısınız. Resulullah Aleyhisselam'ın yolunu bırakmayın. Kardeş olalım, kucaklaşalım. alem İslam bizden yeniden bu büyük vazifeyi bekliyor, bu ödevi bekliyor. Allah Teala bu noktada cehd etmeyi, cihad etmeyi, mücadele vermeyi, bize yeniden ihsan eylesin. Yeniden o bir asırdır kenarda mahzun mahzun bekleyen, rüzgar bekleyen Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın izzet, şeref sancağını işte teslim aldı. Kaldırıyoruz Ya Rabbi. Derdimiz, davamız İ'lâ-u Allah'ın kelamını yüceltmek. Onun için Libya'dayız. Onun için meydan yerindeyiz. O şuura ulaşmayı Allah Azze ve Celle yeniden bize ihsan buyursun. İşte o makam oraya ulaşmak. Sonrası Allah yolları açacak. <Sessizlik> İnna فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُب۪ينَا Fetih ondan gelecek. Fetih ondan gelince Koranayla orduları kışlalarına hapseden, zalimleri saraylarına mahkum eden, Allah Azze ve Celle hüküm, zafere dair gelince hangi ordu, hangi güç Müslümanların karşısında iddiadı İslam'ın karşısında durabilir kardeşlerim. Sahabe-i Kiram anhüm, onlar yürekten aşkla bağlandılar. Yani aşık oluyorsunuz. Aşk sizi itaati götürüyor. Sonrasında en zor yerlerde sahabi gibi duruyorsunuz. Hubey bin Âdi radıyallahu anh Zeyd bin Desne ile onu almışlar, tutuklamışlar. 10 kişi efendimiz Aleyhisselam onları tebliğe, davete göndermişti. Şehit oluyorlar. Sonra Zeyd bin Desne, Hubey bin Âdi radıyallahu anhuma onları tenimde idam ediyorlar. Hubey bin Adi onu da idam edecekler dar ağacına çıkarıyorlar, bağlıyorlar. O an Ebu Sufyan yanına yaklaşıyor. Diyor ki, şimdi senin olduğun yerde Muhammed olsaydı buna razı olur muydun? bin Adi radıyallahu anh değil Efendimiz aleyhisselam benim olduğum yerde dar ağacında olmak şöyle dursun, Efendimiz aleyhisselamın olduğu yerde ayağına diken batmasına bile Gönlüm rıza göstermez diyor. O zaman Ebu Sufyan henüz Müslüman olmamış der ki Wallahi lem ara aheden yuhibbu aheden kemâ yuhibbu ashabu Muhammedin Yer Yeryüzünde Muhammed Aleyhisselam'ın ashabının onu sevdiği gibi başka birinin birisini sevdiğini görmedim. Böyle bir aşk, öyle bir muhabbet görmedim. Zeyd bin desin ne? Hubeyb bin Adi, ellerde mızlaklar, üzerlerine yürüyecekler. Diyorlar ki, şimdi yerinizde Peygamber aleyhisselam olsa ister miydim? Onun cevabı değil burada olmasını, ayağına diken batmasına bile gönlüm rıza göstermez. O halde dar ağacında şehit ederler. Bırakırlar Kubey bin Adi'yi radıyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Yusuf rivayet ediyor, i̇bn Hacer el-İsabe'yi alıyor. Efendimiz Miktat'la Zübeyir'i radıyallahu anhum'a gönderiyor. Onu dar ağacından alın diyor. Vardıkları zaman kırk kişi etrafta oturmuşlar, içiyorlar. Yani onu o halde ona öldürdükten sonra da bırakıyorlar, kendilerince intikam alacaklar. Alıyorlar, Hz. Zübeyir atın üzerine koyuyor. Onlar fark ediyorlar peşlerinden gidince attan yere indiriyor onu Zübeyir radıyallahu anh. O an yer yutuyor. Bakıyorlar, göremiyorlar bir daha. Hubeyb bin Adi'yi bu yüzden Beli' al Ardi, yerin yuttuğu adam diye öyle isimlendiriyorlar. Hubeyb bin Adi'yi El-İsabe'de i̇bn Hacer naklediyor. Eğer sen onu seviyorsan Efendimiz Aleyhisselam'a onun davasına bu makamda bir aşkın muhabbetin varsa Allah Azze ve Celle ruhun teslim ettikten sonra o aşka böyle o bedene böyle mükafatlar ihsan ediyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle sahabe-i kiram radıyallahu anhum gibi Resulullah Aleyhisselam'ın davasına aşk makamında itibar etmeyi bizlere ihsan eylesin. Efendim, İmam bu seyri aşktan bahsediyor işte. O aşka dair iki beyt okuyalım, bitirelim. 116, 117. Beyt miracın son beyitleri aslında bunlar. Diyordu ki: Bu şâlene maâşir al-islâmî innâ lene min al-ʿināyet ruknân ghaîr munhâzmi. Lamma dâ allahu dâʿīna l-taʿâtihî bi akrāmî rusul kulla Umemi. Bu şalena maaşer el-islam müjderül olsun bize ey İslam ümmeti ne büyük bir aşkımız var Resulullah Aleyhisselam'a bağlandık ona ittiba ettik bu aşkın zevkine erenler Resulullah Aleyhisselam'a bağlananlar işte o zaman bütün aşkları o aşka kurban ederler yüreğiniz o aşkla bir yandığı zaman bütün aşklardan geçersiniz önünüzde hiçbir şey durmaz ne makam ne mevki ne şunlar ne bunlar artık sizin şöyle bir stratejiniz olmaz yani ben Resulullah aleyhisselam'a ittibamı şimdi izhar edersem falanlar filanlar ne der diye böyle strateji cümleleri kurmasın bu <gülüyor> şera lene İslam ihtisas var onun için maşar el İslam mensup yani ey İslam ümmeti, İslam topluluğu, sevinin, müjdeler olsun bize. İnne lena minel inayeti ruknen gayremun hedimi. Allah'tan bir lütuf, bir inayet olarak öyle bir sağlam rüklümüz, dinimiz, şeriatımız, nizamımız var ki yıkılmayan bir nizam. Bütün ideolojiler tek mevsimlik ve selam zaman ve mekan üstü biricik nizam biricik rejim İslam Allah'ın dini. Lemma da Allahu da'ina aslında daha demek. zaruret şiirden dolayı böyle demiştik. Lemma da Allahu da'ina li taatatihi bi akramir rusuli kunna akramal umame. Ne zaman ki Allah azze ve celle Bizi kulluğa, itaate davet eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi peygamberlerin en üstünü olarak isimlendirdi. O zaman biz de ümmetlerin en onurlusu, en şeriflisi olduk. Ona sahabe-i kiram gibi, Hubey bin Adi gibi, saat bin Rebi gibi bağlandığımız an her şey yoluna feda olsun ya Resulallah. ''Medâke ebi ve ummi, anam babam yoluna feda olsun dediğimiz an Allah bize Selçuklu gibi, Osmanlı gibi cihan devletleri ihsan etti. Yeniden onlar gibi, Alpaslan gibi bir cuma günü Malazgirt'te destan yazan, cihan devleti kuran, onun başında olanlardan Sultan Muhammed Alparslan gibi Euz gibi Allah Azze ve Celle yeniden bize o aşkın mükafatını dünyada bir cihan devleti olarak ahirette ise şefaat uzmasına nail olarak ihsan edecektir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimle daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Estağfurullah ve etubu ile. Ve alhamdulillah Rabb al-âlemîn. Allah Azza ve Jal emanet ol.